İnsan doğduk ama olabildik mi? İrfan savaşında en yüce sancak, ezelden ebede ilimdir ancak, nesilden nesile servet sunacak, kültür köprüsünü kurabildik mi? Cehalet denilen bir kanser türü, diyor ki, hedefim İslam kültürü, o habis ellerden kara mühürü, ilim silahıyla, Alabildik mi Gaflet bulutları Ufka çökerken Has toprağa kırma tohum Ekerken Durmadan yüzeye cila çekerken Çürüyen özleri Görebildik mi Dünya nimetini Yanlış tanırken Günlük yaşamayı amaç Sanırken Kostümle dekorla oyalanırken Varoluş sırrına Erebildik mi Ezel andığımıza bağlı kalıp da tevhid ışığında birlik olup da 73 fırkadan ibret alıp da bir çatı altına girebildik mi? Edebi nutuklar sıralanırken, gerçekler kibarca karalanırken, sahnelerde ecdat yaralanırken, kulislere kilit vurabildik mi? Hani bir zamanlar sazda düğünde Soframız dolardı her üç öğünde Ne var ki çaresiz o kötü günde Yanımızda bir dost bulabildik mi? Kimimiz yürürken şer izlerinden Duyduk mu dur diyen sesi derinden Ve o korkunç öfke denizlerinden Sükun sahiline gelebildik mi? Kibir çılgınları boğmuş barışı Kan kokmuş dünyanın her bir karışı Rekor üretirken açlık yarışı Adaleti üstün kılabildik mi? Hamurda bencillik mayası varken Hukuk tarifine sözcük ararken Başkasına kılı kırka yararken Kendimize hesap sorabildik mi? Hırs perdesi varsa insan gözünde ibreti görür mü kefen bezinde Allah korkusunun parantezinde iftiradan uzak durabildik mi Zillete baş eğmez helali bilen haramzade derler aslını silen bize 14 asır öteden gelen miras kıymetini bilebildik mi Rabbim nuru kıldı beşer rengini Cihana vermedi akıl dengini mahluklar içinde şeref zengini insan doğduk ama olabildik mi